Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. Merhaba, Tema Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir Yeşil Dalga programına daha hoş geldiniz. Bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Greenpeace'ten iklim ve enerji kampanya sorumlusu Duygu Kutlağ ile birlikte Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisini konuşuyor olacağız. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. Duyguyu başka zamanlarda programımıza konuk etmiştik ama bugün Greenpeace'in kampanyası yeni geminin buraya gelmesiyle beraber rotasında planladıklarını birazdan konuşacağız ama öncelikle bu haftanın öne çıkan haberlerinden iki tanesini paylaşayım ondan sonra sohbetimize başlayalım. Aslında bu hafta derken geçen hafta demem lazım belki de biliyorsunuz üçüncü köprü açıldı geçen hafta üçüncü köprü'nün açılışı ile ilgili olarak. Çevre derneklerinin, çevre kuruluşlarının bazı açıklamaları, sosyal medyadan mesajları da oldu, görmüşsünüzdür. Biz de tema vakfı olarak 2009'dan itibaren hukuki anlamda da Üçüncü Köprünün yapılmasını, yapılmasını engellemeye yönelik adımlar attık, davalar açtık. Maalesef başarılı olamadık. Özellikle 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planlarına davalar açmıştık. Ama sadece tema değil, diğer çevre kuruluşları da çeşitli sebeplerle... Ee, köprünün yaratıcı etkileri İstanbul'un ekosistemine, İstanbul'a vereceği zararları gerekçe göstererek engellemeye çalıştı. Ama gelinen noktada köprü açıldı. Ee, bundan sonrası için diyebileceğimiz tabii ki artık köprü yapıldı. Bari e Üçüncü köprünün bundan sonraki sürecindeki planlamanın daha iyi yapılması, kuzeyine doğru yerleşmenin, yerleşimin önünün açılmaması. O süreçte bizim hep söylediğimiz gibi çünkü Üçüncü Köprü aslında sadece İstanbul'a ait bir konu değil. Türkiye'nin konusu, İstanbul'un kentleşmesi, hızla büyümesi, plansız büyümesi gibi konulara baktığınızda ve Üçüncü Köprü ve daha şu anda planlanmakta olan Üçüncü Havalimanı'nı göz önüne aldığımızda şehrin kuzeye doğru... E, ...yerleşimin önüne e, açmasından, açacağından e, endişeli Tema Vakfı olarak. E, bu ne, ne anlama geliyor? İstanbul'un su havzaları, orman ve tarım alanları ve meralarının bulunduğu bu değerli kuzey ekosistemlerinin e, zarar görmesi... ...aslında bizlerin, insanların zarar görmesi İstanbul'un daha yaşanamaz e, bir şehir olması anlamına geliyor. E, bizim aslında hep söylediğimiz, hep altını çizdiğimiz konu e, ulaşım tabii ki bir sorun. Tabii ki ulaşım sorunun çözülmesi gerekiyor ama köprüler e, sorunu ancak kısa vadede çözüyor. Evet şu aşamada baktığımızda kısa vade belki de orta vadede de üçüncü köprünün İstanbul trafiğinde bir rahatlama getireceği öngörülüyor. Ama uzun vadede yetmeyecek. Belki biz bundan on sene sonra dördüncü köprüyü, beşinci köprüyü konuşuyor olacağız. E, Tema Vakfı'nın e, hazırladığı raporda da 2014 senesinde... E, ulaşım profesörlerimiz bu konuyu detaylı olarak incelemişlerdi ve onların yaptıkları projeksiyonlara göre 2023'te zirve saatte her üç köpründe tıkanacağı e, ortaya çıkıyor yaptık, yaptıkları araştırmalarda. E, dolayısıyla 2023'te bu e, üç köprün tıkanması demek demin söylediğim gibi başka köprülerin dördüncü, beşinci köprülerin gündeme gelmesi, e, gündeme geliyor olması anlamına gelebilir ama buradaki konu... Türkiye, İstanbul gerçeğinde e, köprülerin insan taşımaktan çok araç taşıyor olması ve bütüncül planlama yapılmamış olması... Yani özetle konuyu toparlanmak gerekirse e, gelinen noktada köprü bir gerçek. E, bari bundan sonrasındaki planlama daha iyi olsun. Bari, bari e, kentleşmenin yani İstanbul'un hızla büyüyen nüfusunu e, göz önüne alarak e, daha bütüncül planlama yapılsın. Kuzeye doğru yerleşimin önü açılmasın. İstanbul'un değerli ekosistemleri mümkün olduğu kadar korunsun. Su havzalarımız, orman alanlarımız gibi... E, ...bunu dileyelim yöneticilerimizden, idarecilerimizden. E, üçüncü köprü de son köprü olsun. İnşallah. <gülüyor> e, bu olumsuz haberimizdi. E, bir tane güzel haber... ...kısa bir kısa ama çok güzel ve iç açıcı bir haberimiz var. Onu paylaşım. Ondan sonra aslında e, Rainbow Warrior'da güzel haber olarak e, paylaşabileceğimiz bir konu. Onu daha derinlemesine konuşacağız. E, Antalya'da yeni bir karanfil türü keşfedilmiş... Biliyorsun Duygu Türkiye genel olarak biyolojik çeşitlilikle ilgili olarak çalışmalarda her zaman endemik bitkilerimiz, endemik türlerimizle iyi haberler, olumlu şeyleri paylaştığımız bir konu. Bu haber de Antalya'dan geliyor. Antalya'da devam etmekte olan bir proje var. Antalya Endemik ve Nadir Çiçekler Projesi. İşte bu kapsamda dünya üzerinde sadece Antalya'da yayılış göster gösteren yeni bir bitki türü bulunmuş. Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülüyor bu proje... Ee, karanfil cinsine ait örnekler üzerinde yürütülen çalışmalar sonucunda yeni türe çok da güzel bir adı var bence dinleyin bakın bol çiçek karanfili <gülüyor> multiflorus adı verilmiş çünkü resmine de internette yani google'da girerseniz görürsünüz sen programdan önce gördün çok şirin böyle çok şey yaprakları falan cahip güzel bir çiçek bol çiçek karanfili adı bir yıllık hayat döngüsüne sahip olan bu tür yakın hem cinslerinden ilk bakışta bir bireyde 300'e kadar çıkabilen çiçek sayısıyla ayrılıyor Bilimsel isimlendirmesi de bu yüzden çok fazla çiçekleri olduğu için bol çiçek karanfili olarak yapılmış. Bu karanfil türümüz uluslararası literatürde yayınlanarak bilim dünyasına tanıtılmış. Bu haftanın haberlerini de böylece kapatalım ve Duygu kutluğa dönelim. Tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Rainbow Warrior konuşmak istiyoruz bugün seninle. Aslında daha önce... Gemi daha önce Türkiye'ye geldiği zaman da yine Piste o dönem çalışan arkadaşımızı konuk etmiştik. Biz Rainbow Warrior Türkiye'ye gelince Tema Vakfı olarak sizlere yaptığınız çalışmaları ve kampanyanın mesajlarını bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi senden dinleyelim. Rainbow Warrior neden Türkiye'ye geliyor? Önce oradan başlayalım istersen. Rainbow Warrior Akdeniz Tur kapsamında geliyor aslında Türkiye'ye 6 Eylül'de. Ülkemizde olacak. E, bu sefer e, çaresizliğe karşı yani e, bölgeye hakim e, bir umutsuzluk, çaresizlik var. Biz e, Rainbow Warrior'la böyle bir umut platformu oluşturmaya geliyoruz diyebiliriz. E, güneş hikayeleri getiriyor bütün bölgeden. E, Ekim ayında Fas'ta yapılacak olan İklim zirvesi öncesi, güneş enerjisi potansiyelini bölgenin, e, Akdeniz medeniyetinin genel olarak gelişmesinde güneşin rolü, e, bölgenin güneş kahramanları hep iyi, iyi hikayelerle e, Rainbow Warrior e, geliyor. Buradan da dediğim gibi Fas'a geçecek yine topladığı hikayelerle. E, güneş enerjisi potansiyelinin altını çizmek istiyoruz e, bölgenin. Peki kampanyanın e, hedefi nedir? Türkiye'deki kampanyamızın hedefi Ee, 1 milyon çatıya güneş paneli. İlk defa Türkiye e, Greenpeace Akdeniz olarak e, çözüme odaklı yani bir soruna odaklı değil çözüme odaklı bir kampanya ile çıkıyoruz. E, biraz Rainbow Warrior'un da turunun e, yarattığı duyguyla. E, bizim amacımız e, Türkiye'nin kademeli olarak e, yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamak. E, biliyorsun geçen sene bir enerji devrimi raporu E, yayınlamıştık. Oradaki senaryolar da e, gösteriyor. Hani bunun mümkün olduğunu. E, biz de e, hali hazırda Türkiye'nin var olan enerji e, hedefleri, yenilenebilir enerji hedefleri, işte güneş enerjisi mesela 2023 yılına kadar 3 gigawatt kurulu güç e, hedefi var. Biz bunu daha kısa sürede 6 gigawatt başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun 3 gigawattı yine hükümet, devlet tarafından yapılan büyük bazı yatırımlarsa bunun diğer 3 gigawattı da bireysel güneşlenme güneş panelleriyle mümkün olabildiğini düşünüyoruz. İşte ortalama 3 megawatt desek bir çatıya kurulacak güneş paneli 1 milyon. Çatıda güneş paneli... bunu başarırız gibi geliyor. <gülüyor> biraz iddialı olduğunu yani kulağa çok iddialı geldi. Söylemem gerek duygu. Umarım başarılı olursunuz ama bir milyon çatı ve hani biz belki de sen biz biraz aydınlatırsanız gördüğümüz ya da ben o konuyu o kadar yakından bilmediğimden... mevzuatla ilgili sıkıntılar oldu söyleniyor hani bireyler hakikaten bu çok kolay yapılabilecek bir şey mi? ...maliyetli bir konu mu? Hani bu bir milyon çatı oturup masa başında hesaplarken... E, ...realistik buldunuz mu? Ne kadar gerçekçi onu bir senden duymak isterim. E, açıkçası bir milyon çatı var mı acaba diye bile düşündük ilk başta ama... E, ...Türkiye'nin güneş potansiyeli çok zengin. Yani Türkiye Avrupa'nın güneş potansiyeli açısından en zengin ülkelerinden. 2600 güneşlenme saati, 2640 güneşlenme saati var ve bunun daha yüksek olduğu... E, tahmin ediliyor. Yani Türkiye'nin e, güneş enerjisine yatırım yapması ve bundan 6 gigawatt hatta çok daha fazlasını elde etmesi mümkün. Almanya, e, ki Almanya'nın Türkiye ile güneşlenme oranını tahmin edebiliriz birazcık. Şu anki kurulu gücü 38 gigawatt. Ama orası yani orada sana katılıyorum. Hakikaten biz de tema vakfı olarak e, güneş enerjisi potansiyelinin, e, ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin altını çiziyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan e, dernekler kurum, kurumlar, Solar Baba, Günder onlardan da kısaca isimlerini analım. Hani onlar da konuyla ilgili uzunca süredir çalışıyorlar. Yani bu potansiyelin olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Benim kafamdaki soru işareti hani e, bireyler üzerinden olmasınaydı Böyle biraz da kendim de öğrenmeye de çalışıyorum. Hı. Hakikaten hani eğer hedef kitleniz bilsek yani bir milyon insan, bir milyon hane ise e, bununla ilgili olarak belki de sizin kampanya sırasında daha iyi öğreniyor olacağız. E, bireyler ne kadar değişim yaratabiliyorlar? Ne kadar e, nereden başlamak gerekebilir ya da o şekilde sorayım? E, nereden başlamak gerekir? Bir kere gemi turumuza e, katılarak e, çünkü geminin e, durakları olacak işte Bodrum'dan yola çıkıyoruz. Bodrum, Seferihisar e, Çanakkale Çeşme, Çanakkale'den önce Bozcaada ve İstanbul'a gelecek. Hani bu durakları Facebook sayfamıza zaten etkinlikle açılıyor. Takip ederek gelmekte yarar var. Gündel bahsettiğin iyi oldu. Yakın bir işbirliği içindeyiz. Aslında onlar bu işin teknik kısmını yani bireysel çatı panelleri kısmına daha hakimler. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz dokümanlar var. Aynı zamanda kampanyanın web sitesine girebilirsiniz... Orada şeyi hesaplayabiliyorsunuz sizin bireysel çatınızdaki alanla işte çatınızın yapısıyla kendi elektrik tüketiminizde ne kadar e, güneş enerjisine yatırım yaparsanız ne kadar bir yatırım gerekiyor ve ne kadar zamanda tasarruf edebiliyorsunuz. Şimdi bir milyon evet yüksek bir rakam gibi geliyor fakat e, güneşin getirdiği inanılmaz faydalar var. E, mevzuat açısından da aslında şu an uygun. Çünkü e, devletin alım garantisi var. Eğer sen e, çatına güneş paneli kurarsan, e, enerji fazlasını ürettiğin enerji fazlasını şebekeye bağladığın takdirde şebekeye geri e, satabiliyorsun. E, bu hem e, bireyler için hem de kurumlar için aslında çok önemli bir e, gelişim fırsatı. Evet. E, bunun dışında e, yerli temiz. Güneş enerjisi e, herkese var. E, yukarıda bir şeyimiz var, <gülüyor> hazinemiz var hakikaten kelimenin tam anlamıyla. E, bundan faydalanmak için teknoloji var. E, bu hani e, artık teknoloji e, yetmiyor veya yeni bir teknoloji demek doğru değil. Bütün dünyada Çin başta olmak üzere e, nasıl bir yatırım olduğunu görüyoruz güneş enerjisine. Türkiye içinde de öyle. Yani Türkiye kurulu güneş enerjisi gücünü 2015 Aralık ayından günümüze kadar, Temmuz sonuna kadar iki katı arttırdı. Yani çok hızlı bir yatırım var, teknoloji var. Mevzuat orada sadece belki ufak bilgi eksikliği, finansman yetersizliği olabilir bankaların sağladığı uzun dönemli kredilerle. Bunların önüne geçersek bence bir milyon hiç de şey değil, olağan dışı değil. <gülüyor> e, tam ikna Ol. olmasam da ikna olma yorumunda <gülüyor> <gülüyor> kazandım beni. Biraz daha evet ben de kesinlikle gemiye gelip biraz daha sorularımı, detayları, cevaplarını orada sizin materyallerde orada sunduğunuz şeylerde görürüm diye mid diyorum e, Kampanyasın sloganı neydi? Rainbow Warrior'ın sloganı gelirken güneşe yelken aç. E, bizim kampanyamızın sloganı da bir milyon çatıya güneş maneli. Güneşle Yerken çok güzel bir slogan. O zaman çok kısa bir şarkı arası alalım sevgili dinleyicilerimiz. Parça isteği de kampanyayla da alakalı <gülüyor> olduğundan Duygu, Duygudan geldi, Kutlay'dan geldi. Her müzik let the sun shine in. Thank you. Merhaba, tekrar Greenpeace'ten Duygu Kutla ile birlikte Rainbow Warrior'ı konuşuyoruz. Şarkı arasından önce biraz güneş enerjisi potansiyelinden, neden kampanyanın güneş enerjisine ve yenilenebilir enerjiye odaklandığından bahsettik. Biraz da Gemi Turu'nun programından bahsedelim isterim. Hem programı hem de içerikte neler bekliyor, aileleri neler bekliyor, bireyleri neler bekliyor onlardan bahseder misin? Tabii ki. E, dediğim gibi gemi turu programına e, Bodrum'dan başlıyoruz 6-8 Eylül arasında. E, ilk e, toplantımız, ilk etkinliğimiz aslında bir e, sektörel toplantı, turizm sektöründeki paydaşlarla e, gemide bir toplantı yapmak istiyoruz. Çünkü... E, Nasıl bireysel güneşlenme önemliyse aslında sektörlerinde toplu yatırım yapmaları, böyle hedefler koymaları e, önemli. E, bugün özellikle kıyı şeridindeki turizm e, tesislerinin e, güneş enerjisinden elektrik üretmemek için bir nedenleri yok. Hani e, demin bir e, milyon çatıya güneş paneli de Ee, acaba çok iddialı bir hedefim diye düşündük ama sadece düşünün e, yolda giderken e, Ege Akdeniz bölgesinde çatılarda su ısıtma güneşten su ısıtma panel şeylerinin depoları ne hmm. kadar hızlı çoğaldığını e, aynı şekilde güneş enerjisi den elektrik panellerinde de çoğalacağını düşünüyoruz şu nedenden dolayı yani konuştuğumuz daha öncesinde konuştuğumuz e, turizm yetkililerinin iki tane e, şey ne derler? ...maaşlar ve enerji olmak üzere iki tane sabit gideri var. Ve bu giderleri her şekilde azaltmaya e, sıcak bakıyorlar. E, güneş panelleri de hem giderli tasarruf, Hı -hı. enerji tasarrufu sağlıyor... Çünkü üretimin fazlasını demin konuştuğumuz gibi şebekeye satabiliyorlar. Hem de gelen turizm, turistten işte sezonun yüksek aşağı olmasından hiçbir şeyden bağımsız. O güneş devamlı yükselmeyi her gün yükselmeye devam ediyor. Bu yüzden biz bir turizm toplantısıyla açmak istiyoruz. Daha sonra... ...yine her zamanki gibi halka açık tanıtım günleri olacak. Bir karavanımız var, bize karadan eşlik edecek. Orada güneş enerjisinin günlük uygulamalarını görebileceğiz. İşte çay kahve, meyve sıkma, işte telefon şarj etme gibi şeyler olacak. Çocuklara yönelik faaliyetleri olacak. Çocukların kendi güneş enerjisinden küçük ekipmanlar yapma şansları olacak. Ee, hani güneş enerjisinin aslında bir gelecek olmadığı şu an çok uygulanabilir örnekleri kullanılabilir hayatımızda örnekler olduğunu göstermeye çalışacağız. Daha sonra e, Seferi Hisar'cık limanına yanaşıyoruz. Seferi Hisar. E, belediyesi tarafından konuk ediyoruz. Biliyorsunuz onlar e, Slow City hı hı. E, kapsamındalar. E, çok öncü bir belediye başkanımız var e, Seferihisar'da. Onun konuk ettiği bir belediye başkanları toplantısı yapıyoruz. Belediyeler de yenilebilir enerjiye ve güneş paneline geçmekte. Çok büyük bir role sahipler. Hem bireysel açıdan e, işte imar kanunu veya... ...kendi belediye çapında uygulayabilecekleri şeylerle hem de kooperatifçilik anlamında ön ayak olabilmeleri açısından önemli. Bundan sonra Çeşme, Bozcaada ve Çanakkale'de yine halka açık günler, bilgilendirme günleri ve çocuk etkinlikleri devam edecek. İstanbul'a geldiğimizde de hem sivil toplum kuruluşuyla toplantılar hem de bu işin finansman ve iş, iş ayağıyla toplantılar olacak. Programımız böyle özellikle İstanbul'un tarihini bir tekrar edebilir misiniz? Tabii ki 20 27 değil. A aslında hepsinden belki de bahsetmek gereken İstanbul deyince aslında dinleyicilerimiz e, Türkiye'nin farklı şehirlerindenler. Hepsinden şu kısaca bahsedersen. 6-8 Eylül'de Bodrum'a, 10-11 Eylül'de Seferihisar'a, 14 Eylül'de Çeşme'ye, 16-17 Eylül'de Bozcaada'ya, 18-19 Eylül'de Çanakkale'ye, 20-27 Eylül'de de İstanbul'a bekliyoruz. İstanbul'da biraz daha Rainbow uzunca sürekli oluyor. açık kapıları bekliyor. <gülüyor> eminim çok ilgi çekiyordur. Geçmiş senelerde geldiğinde de hatırlıyorum hem basına yansıdığı için hem de aktif olarak gençlere, ailelere, çocuklara yönelik programlarınızla ilgi çektiğiniz için ben de merakla bekliyorum. <gülüyor> Çocukları alıp <gülüyor> geleceğim kesinlikle İstanbul'da anınızda. E, gemimizin bir de bu sefer e, çok büyük bir özelliği var. Bu yelkenli bir gemi e, ve yeni yapıldı. E, yelken lerinin işte direklerinden bütün o çevreci uygulamalarını hani gezenlerini de görebileceği değişik bir ortam. Ee, yani başka bir dünyanın mümkün olduğunu gemiden başlayarak görebileceğimiz öyle bir E, ortam yaratacağını... Webkenden görülebiliyor zaten evet, ben evet. Biraz, radyoya gelirken de biraz daha bakıyordum hakikaten çok etkileyici e, ve insani üstüne çıkmak diyeceğim. Ne yazıyordu kampanyacının rüyası. Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> Sen de bütün program boyunca gemide mi olacaksın? Evet. Evet. E, kaç kişilik bir ekibiniz var gemide? E, Geminde mürtebat 14 kişi civarı. E, kaptanımız aslında. E, ...en deneyimli Greenpeace kaptanlarından... ...üç Rainbow Warrior gemisinde de... ...ve diğer... ...üç gemide de... ...kaptanlık etmiş... ...Peter Wilcox... ...kaptanımız... ...o da başlı başında bir belgesel tarih... ...olabilecek biri... 14 kişinin dışında... ...yine Greenpeace Akdeniz ekibinden... ...insanlar da olacak... ...bunun dışında... ...aralarda hem gazetecileri... ...konuk edeceğiz... ...işte liman geçişlerinde... Hem de e, sanatçıları konuk edeceğiz. İstanbul'da da görebiliriz. Sosyal medyadan da takip edebileceğimiz. E, gemide kendileri enstelasyon hazırlayacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Ha, yani çok... misafirlerimiz de var ara şeylerde. Biz de o zaman Dur buradan oradan. tema gönüllerine e, çağrı yapalım. Evet. E, bütün tema gönüllerini Rainbow Warrior'a bekliyoruz. E, tema Oldukça yaygın bir kurum. Bütün bahsettiğim duraklarda da sayısız doğa dostu, gönüllüsü var. Herkesi bekliyoruz. Güneş enerjisini beraber tanımaya, kutlamaya potansiyelimizi güneş... Bu bizim hazinemiz diyoruz. Biz gerçekten Türkiye olarak çok şanssız bir coğrafi konumdayız. Hani böyle yerli enerji kaynağı gibi bir şeyler aramaya gerek yok uzaklarda. Çünkü kafamızı kaldırdığımızda güneş var. E, hep beraber. Zaten bu bir milyon dediğin gibi e, bir kurumun veya e, belli kişilerin değil, hepimizin e, beraber başarabileceği bir hedef. Çok teşekkür ediyoruz Duygu Kutlay. Bu haftaki programımızda e, Greenpeace e, iklim ve Enerji Kampanya sorumlusu Duygu Kutlay'ı ağırladık. E, tema Vakfı olarak e, biz de e, Yenilenebilir bir enerji potansiyelini, yeni bir enerjinin önemini özellikle kömür projemizi yürütürken çok altını çiziyoruz. Geminin duraklarından iki tanesi maalesef kömürlü termik santrallerde gündeme gelen şehirlerimiz Çanakkale ve İzmir. Oradaki tüm doğa dostlarını, mücadelecileri, fosil yakıtlara karşı mücadele yapanları ve gelecek yeni bir enerjide diyen tüm çevreci dostlarımızı da Greenpeace Warrior'ın turuna davet ediyoruz. Son bir şey söylemek istiyorsan tamam mı? Ondan sonra kapatmamız lazım Duygu. Tamam. E, kömür konusu açıldığı için Türkiye enerji açısından bir dönüm noktasında e, biz eski, kirli, bizi hasta eden e, enerjileri değil, e, temiz, hepimizi zengin e, yapabilecek potansiyelde güneşe dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onu da bahsettiğin için eklemek istedim. <gülüyor> Tekrar teşekkürler. Tema Vakfı tarafından hazırlanan bir Yeşil Dalga programının daha sonuna geldik. Programımızı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.